Yüce Ressamımızın Ruhu ve Rızasıyla, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Auzubillahi el azimi el alimin min eşşeytani er recim. Ve na'udzu bike min enerjiyat şeyat, a'udubike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sallallahu aleyhi ve selleme yati ala en nas bir <Sessizlik> uzul müşir ala ma Rasulullah fi ma kalle, kima kalle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Teala Cümle sünnet ve cemaat merkezinde sebatla müşref eylesin. Kaymaktan, caymaktan, ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip eylesin. Amin. içerisinde dedemizi kaybettik biliyorsunuz efendim kemal çayışun yaşadıınız gibi öleceksiniz sırrına mazhar oldu elhamdülillah ibadetle yaşadı ibadetle öldü abdestle öldü zikirle öldü elhamdülillah daha çok rüyalar görüldü semem kemelime beşarat illa müjdecilerden ancak salih rüya kaldı Rüyadan başka şimdi vahiy yok. Tabi Efendi onu çok sevmesi ona şahit olarak yeter. İhvanın içerisinde, en sevdiklerinden ini. Kırk senelik, kırk senelik ihvanı. Sabahlara kadar dua eder, uyumaz, yemek yemez. İbadetle günlerini, gecelerini ihya eder. Hepinize, bütün ümmete, bütün bu cemaatlere dua ederdi. Dua ordularından. Efendi Hazretlerimize o kadar dua eder, o kadar dua eder. Hepimize. Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. Şikayetlerinden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi, tabii ki namaz kılan biri öldüğü zaman, Seccade ağlar, tesbih çeken bir öldüğü zaman tesbihler ağlar ama zındıklar geberdiği zaman ne yer ağlar ne gök ağlar. فَمَا بَكَتْ عَلَيْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ Allah Teala buyuruyor. Firavun adamlarıyla beraber bir milyon altı yüz bin gavur geberdi de ne gökler ağladı ne yerler ağladı diyor. İşte bu ayetten, hadis-i şeriflerde, bu ayetin tefsirinde bulunuyor ki, mümin öldüğü zaman secde yaptığı yerler ağlar. Tesbih çektiği tesbihler ağlar. Yer ve gök ağlar. Çünkü Allah'a zikreden Allah'a dua eden, Allah'a ibadet eden Bir kimse eksilmiş olur. Mübareğin duasıydı, anneme derdi, kızım derdi, Allah'tan tek dileğim var. Nedir? Kabirde de beni zikren muvaffak etse. Habirde de zikir nasip etsin. Zikir, zikir, zikir, zikir, zikir. Elli bin, yüz bin çeker günde. Allah Allah. Böyle zikir, zikir, zikir, zikir. Sabahlara kadar. Bir de zikir sesi, ikide kalk zikir sesi, sesi. üçte kalk zikir sesi. Bir an zikir durmaz. Bizim evimizde, ocağımızda kırk sene, elli sene. Biz doğduk o zikirle. Bizi kucağında alırdı, otur durdu, anlatır, Allah'ın kıbelerinden salihlerden, velilerden böyle anlata anlata bizi büyüttü, yetiştirdi. Allah düşmanlarına bizi düşman olarak yetiştirdi. Allah dostlarına dost olarak yetiştirdi. Bizim terbiyemizde çok payı var. O bizi yetiştirdi küçükken. Bazı kere anlatıyorum size İbrahim Ethem'den falan, ta o menkıbeler ondan. Sonra kitaplarda gördük ama çocukken kafaya giren sonradan çıkmıyor. Çok küçükken, dört yaşında, beş yaşında böyle yetiştirdi. İşte birkaç gün evvel idi. Efendi Hazreti devamlı sorar, dede ne yapıyor, dede ne yapıyor? Nasıl zikrediyor? Kim öğretti onu o kadar zikretmeyi? Bu nasıl bir zikir? Siz öğrettiniz diyorum, geliyor Efendi Hazreti. Ne kadar zikrediyor, ne kadar zikrediyor. Hiç zikirsiz durmuyor. Hanım yok. 45-50 sene hanım yok, yemek yok, uyumak yok, şey yok, sırf dua. İnşallah duaları, himmetleri vefatından sonra daha çok olur. Kılıç kınından çıkınca daha çok keser. Ruhlar bedenden ayrılınca daha çok himmet ederler. Allah şefaatlerine nail elisi. Ruhuna bir kelime-i şahadet Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü ve Ya Rabbi hediye ettik, ulaştır. Kabrünü, nur eyle, mukavını. dostlarına, lahık eyle. Bu için el-Fatiha. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil âlemîn. ve yâke nestaînü en's sıratal mustakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve Âmin. Birkaç hadis-i şerif edelim. hazret Ali Efendi huzurunda edilen hadis-i şerifte Kıyamet kopmadan başımıza gelecekler bahçinde yeti insanlar üzerine zamanın Abud bir zaman gelecek ki insanlar çok ellerini sıracaklar ellerini sıkacaklar Ceplerini sıkacaklar çimleri yapacaklar ya Abdullah'un yedi zengin insanlar ellerinde bulunanı çok Efendim sıkacak tutacaklar, cimrilik artacak demektir. Hakikaten kıyamet yaklaştıkça cimrilik artıyor. Şimdi cömertlerden bahsediliyor. Eski cömertlerden, Allah yoluna verenlerden, fakirlere yardım edenlerden bahsedildiği zaman e şimdi ne, ne gibi dinliyoruz artık? Çok eski tarihçeler gibi dinliyoruz. Mesela şu zamanda böyle bir örnekler çok az var. Çünkü bahsedilen adamlar var, işte adam şöyle cami yaptı, şu kadar fakir bakıyor, bin tane talebe okutuyor, iki bin tane fakire yemek yediriyor falan. Falan ama o adamın bir de gelirine bakıyorsun, bir de variyetine bakıyorsun ki, ona göre o çok bir şey değil. Bize göre çok bir şey. Adam bin tane talebe okutuyor dediğiniz zaman, vay maşallah ne cömerdi adam diyorsun ama, belki de o binde biri, Değil. E çünkü kazancı ona göre. Şimdi eski cömertlere başlıyor. Bir Ebu Bekri Sıddık malının tamamını getiriyor. Bir Hazreti Ömer yarısını getiriyor. He? Yani bunları duyduğun zaman sahabeden sonra tabiinde, tebui tabiinde duyduğunuz zaman o selef-i kısalarından ara sıra mevzu geçiyor. Anlatıyoruz ne diyoruz de işte nasıl Allah için nasıl vermişler, üzerindekini çıkarıp vermişler, evde kalmışlar, dışarı çıkamamışlar, elbise bulamamışlar. Şeklinde. Var mı öyle bir şey? Bu, bu tarihte böyle bir şey duydunuz mu siz? Adam yani verirken onu ayıklıyor. Onun için neyi vereyim hangisini bırakayım derken en eskisini, en geçmesini, en yaramazını verecek. Bu da cömert sayılıyor bu zamanda bu zamana göre. Onun için Allah nefsimizin cimrilik kurumundan bizi muhafaza etsin. وَاَيُوْغَشُوْحَا نَفْسِي فَهُولَا اَكَهُمُ الْمُفِيهُونَ Hepimizin nefsinde bir cimrilik var. Yaratılışımızda var. İnsanın huyu nedir? اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوَا <gülüyor> Kur'an söylüyor. Yaratan buyuruyor. Ben efendim tahlilci değilim. Psikoloji tahlil yapmıyorum. Yaratandan iyi kimse bilmiyor. Yaradan buyuruyor. İnsan Helio olarak yaratıldı. Bu helio kelimesi Arapça lügatında var ama bunun lügatla tefsir edemeyiz. Allah onu kendi tefsir ediyor. Celle Celaluhu. Nedir bu helio? İdametsev şerru cezu'a Şer, musibet, bela, hastalık, fakirlik geldiği zaman bağır, çağır, yakar, yıkar ortalığı. ve el-hayr <gülüyor> Para geldiği zaman, sağlık, sıhhat geldiği zaman efendim nimet geldiği zaman ne yapar? Kısar, keser, vermez. Onun yaratılışı bu. Ancak bu yaratılıştan kurtulanlar var mı? Var. İllel musallim Ancak diyor namaz kılanlar. Tabi namaz kılanlar biz miyiz? O namaz kılanlar, bahsettiği namaz kılanlar biz miyiz? E bizsek, belada bağırmamamız lazım, nimette de sıkmamanız lazım. Sanki bana geliyor ki biz değiliz o namaz kılanlar. Başka bir namaz kılanlardan bahsediyor. <gülüyor> اَلَّذ۪ينَ e اَلٰى صَلَاتِهِمْ daimun. Onları tarif ederken namazlarına devam ederler. Namaz hiç bırakmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَلٰى صَلَاتِهِمْ muhafizun. Namazlarını korurlar, muhafaza ederler. Şimdi kılanlarla kalsaydı Adrese tarife vasıflar eklenmeseydi kılarlarda nasıl kılarlarsa kılarlar denseydi biz ondanmaz kılanlardandık. Ama ne zaman ki devam şartı geldi, bizim ara sıra inkıta uğratmamız bizi buradan çıkarıyor. Ne zaman ki muhafaza kaydı geldi, o muhafaza koruma anlamında tadil erkanı buna giriyor, kalbini korumaya giriyor, huşu huzura giriyor. Hangi müminler kurtuldu buyururken namaz kılanlar demiyor da namazda huşu edenler buyurduğu üzere. Ha bu namaz kılanlar nefsinin kötü huylarından arınanlar. Ama bizim gibi namaz kılanlar çok daha işimiz var. İnşallah bu cemaatler, bu sohbetler, vaazlar, nasihatler, da dinleyene de Allah tesir yaradır Ve böylece bizim namazımız bizi bu huydan çıkarır inşallah. Bir daha başımıza bela geldi mi bağırmayız, sabrederiz, razıyız ya Rabbi deriz. Bir hayır, bir nimet bulduk mu da maldan, candan, sağlıktan, saatten ne varsa fedakarlık ederiz. E, o namaz kılanlar az. E, kıyamet yaklaşmış. Zaman, ahir zaman. Onun için tabi az olacak. <gülüyor> Allah bizi o azlara ilhak etsin. Amin. azlardan etsin. Amin. Amin. Şimdi nefsinin cimriliği herkesin yaratılışında var ama bazıları ondan korunmuştur Allah dolu. <gülüyor> Kim korunursa, tabi burada da kurtulursa demiyor, senin benim kendi çabamla bu nefsin kuyularından çıkmamız da pek kolay Değil. Allah korusun. Allah kurtarsın bizi. Ya Rabbi bu nefsi sen verdin bize. Sen yarattın bizi. Sen temizle bizi. Sen razı olmadın. Verme bize ya Rabbi. Kim nefsinin cimriyinden korunursa feulâikehum Ancak onlar başkaları yok. Felaha erecekler. Kumduklarına nail olacaklar. Korktuklarından emin olacaklar. Allah Teala cenneti yarattığı vakit Cennet-i Cennet'e cennetine buyurdu. Tekellemi. Konuş dile gel. Cennet hazır yaratılmış. Cennet dile geldi. Ne buyurdu? Kad eflahall müminun. O müminler vasıfları sayılan inananlar kurtuldu diyor. Ama peşinden diyor? İnni haramun ala kulli murain bakhil. Her riyakar, gösterişçi ve cimriye ben haram olayım. Bana nasip olmasın diyor. Burada iki vasıf kayda geliyor. İki vasıfını fark ettiniz mi? Birisi neymiş? Riya. Yaptığını Allah için yapmamak, insanlar görsün, beğensin diye yapmak. İkincisi neymiş? Cimrilik. Şimdi cimri olanın mali bir ibadeti var mıdır? Zekatı var mıdır? Sadakası var mıdır? Fitretçi var mıdır? Cimrinin böyle bir şeyi yok. Demek ki mali ibadeti yok. Peki bedeni ibadeti var mıdır? Bazı cimriler namaz kılar oruç. Oruç çok iyi tutar zaten. Tasarruf. Oruçta hiç tüketim de yok. Efendim orucu iyi tutar. Haç'a gitmez tabi haç. Para meselesi geldiği noktada da cimriyi bulamazsın. Efendim zekat zaten yok. Ne kaldı? Namazla Oruç kaldı diyelim. Gösteriş yaptığı zaman onlar kalır mı? Yok. Şimdi her yakar ve cimri diyor. Neden? Sırf cimri olsa namazı, orucu belki Allah için yapsa bir tutar dalı. Belki bir taraftan yanar yanar da çıkar diyelim. Ama namazı, orucu da gösteriş için yaptığı zaman ne bedeni ibadeti kaldı ne mali ibadeti kaldı. Sıfıra sıfır. Adam cehenneme kaldı. Onun için cennet diyor ki ben riyakar cimrilere haram olayım. Allah zekatlarınızı iyi hesap edenlerden etsin. Zekatları verenlerden etsin inşallah. Fitreleri verenlerden etsin. Sadakaya, yardımlara, hayırlara koşanlardan etsin. Amin. Bir hadis-i şerif. Hz. Ali diyor, mübarek ikinci hadisinin abisi de o radıyallahu Allah ne rivayetler etti Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yedi alennâsi zemanun insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek geldi bunlar hepsi ya yüptel fil ulemâ kemâ kilab köpek öldürür gibi hoca öldürecekler diyor alimler nasıl öldürülecek diyor köpekler öldürülür gibi Ahir zamanda bir alim diyor insanlara nasıl gelecek, eşek leşinden murdar gelecek. Yanından geçerken burnunu tıkayıp kaçar gibi, aman böyle bir hoca görmeyeyim diyerekten efendim eline değmeyerek üstüne değmeyerekten kaçacak. Başıma geldi yani. Ankara'nın garajında indim Senelere ver. Adamın birisi bana geçerken değmiş. Kalabalık ya garaj. Hı. Bir de baktı ki ben şalvarla cübbedeyim Bir çekti elini yandım diye bağıracak ya Hı. Sanki eşek değil değdi be Dedim şu hadis o zamanlarda Allah Allah. Alimler eşekleşinden leşinden gelecek kaçacaklar Ama şimdi alimler derken de Bazı alimlere de bayılıyorlar İşte o bayıldıkları alimlere dikkat Ne zamanki Sakal var bu sakal ötlerini koparıyor bir tutam sakala uyuz oluyorlar sakalı hiç seviyorlar hiç kısa sakalı idare ediyorlar bir tutam oldu mu Üç, biz de uzatıyoruz yani bir tutamı da pay bırakıyorum biraz hafif pay olsun e ne yapayım çatlasın sevmesin beni ya istemiyorum ben sevirmek istemiyorum ya Peygamber'imin sünnetini sevmeyen beni niye sevsin, sevmesin, ben kimseye şirin gözükmek için yaranmıyorum ya, ben sakal uzatırım, sarığı büyütürüm. اَوْوَمَا <tik> اِمَكُمْ <tik> <tik> İmam-ı Azam'ın vasiyetinde sarıkları büyük sarın, hocalara diyor ha, çakın cahiller kocaman sarık sarmayın ondan sonra gelir size fetva sorarlar. <gülüyor> Siz de dersiniz olmasın şimdi caizdir. <gülüyor> Rezil olursunuz Allah'ın zorunda. Da. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Bir tanesi sarmış Halep müftüsü gibi kocaman sarı cahilin biri oturuyor. Dedi ona ki, o da zannettik efendi çok beğenecek beni böyle. Dedi ona ki senin sarığın biraz kısa olsun dedi. Sen koca değilsin. Sarıklarınızı büyük yapın kime diyor? Alimlere söylüyor. Cübbenizin kollarını, yenlerini geniş tutun. Bizim cübbelerin kolu nasıl? Böyle. Niye? Kumaş fazla gelmedi hocam. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın dininin ilmine sahip olanlar hafife alınmasın, küçümsenmesin, ilmin vakarı, heybeti var. Kimse ona hakaret edemesin. Tabii şimdi o zaman sarık cübbe insanlara... Dur diyordu. Bu adam alim diyordu. Zaten alim olmayanlar da giyemiyordu. İşte o zaman insanların Allah'ın dininin ilmine saygısı vardı. Şimdi ne sarıklığı tanıyor, ne hocaya saygı gösteriyor. Hiç köpek öldürü gibi alim öldürülecek. Allah Allah. Binlerce alim kestiler ya. Binlerce Yüz bine yaklaştı. Bu kadar alimi öldürdüler. Suçu ne? Bir şey yok. Adam demiş ki örtünmek Allah'ın emridir. Demiş. Gavura benzemeyin demiş. Kafir gibi giyinmeyin demiş. Suçu bu. Önce idamına karar veriyor. Bilahere davasının görülmesine. Ne demek? Hemen öldürün ortadan kaldırın diyor, sonra diyor davasını görüşürüz. Kararlar böyle verilir. Erzincan'da Abdullah ben Hazretleri kemahlı. Adamcağızın vefatı geliyor, eceli geliyor, gömülüyor. Gömüldükten sonra bunlar geliyor, diyor ki idam. Ya adam öldü zaten gömüldü diyor, olmaz diyor. Ölüyü çıkarıyor, ölüyü asıyor. Allah. Alimleri böyle ezdiler. Çünkü alimleri bitirmezsek İslam'ı bitiremeyiz dediler. Ama bitirdik, bitirdik, bitirdik derken bunlar yine bitti. Elhamdülillah. Ben çocukken cübbeli şallar giyiyordum, Onuncu cübbeli demişler bana ya, yoksa hepinizin cübbeli var. Oradan geçiyorum, kara aşağı iniyorum, o zaman bir tane cübbeli şalvarlı çocuk yok. Geçiyorum oradan, kahvede konuşuyorlar. Bunları kestik kestik bitiremedik, nereden çıktılar diyor. 30 seneden fazla. Kestik kestik bitiremedik. Efendim, ama şimdi maşallah her yer çarşaflı doldu, sakallı doldu, cübbeli doldu. Elhamdülillah. Bunu, bunlar meğer, kol kesiyorum zannederken sakal kesmişler. Sakal daha gül bitmiş. Ya. Elhamdülillah. Allah bendadilerimizin başımızda eski. Onun açtığı içiyor. Efendi babamızdan geliyor. O yol yürüyor. Elhamdülillah. Resulullah'ın sünnetlerini öldüremeyecekler inşallah. Onların derdine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gösteren bir sünnet gözükmesi. Bir sünneti görmeyelim ama bir sünneti yaşatacağız inşallah. inşallah bizim zamanımızda bu sünnetler ölmesin e, alimler bu şekilde hakarete maruz kalacak katliama maruz kalacak toplanacak tek tek nerelerden nerelerden nerelerden hiç alakası ilişkisi olmayan alimler çeşitli bahanelerle Allah Allah bir yerde biri ölmüş, sen öldürdün diyor. Kalkıyor Kars'taki alimin idamı diyor. Ne alakası var, orası neresi, orası neresi. O zaman telefon yok, dedi. bir şey yok. Mesela. Ama yok. İşte bunlar da yaşandı Allah beterinden muhafaza etsin. Ama. Çok alimler katledi. Efendim babamız, dört kere idam damgası yedi. Yirmi dört kere hapse girdi çıktı. Büyük oğlu Halide abi derdi ki biz babamızı tanımayız. Gelir, biraz gördük çocukken, götürdüler. Altı ay yok, bir sene yok. Yirmi dört kere. Ya. Dört kere burasına, dediler ki, idamlıksın. Sabaha idam olacak, damgalıyorlar idamlıları. Geceden damgayı vuruyorlar. Ya. Tam o gece, dediler efendi babamıza, kalk. 33 inna fethane oku, tesbih de yok, Kur'an da yok, inna fethane yatak yok, bir şey yok, cüppelerini seriyorlar atlarına, taşa yatırıyorlar. Eskilü atıp efendiler, Tahirül Mevleviler, Sofu Süleyman efendiler, bu Malta Malta'daydı dergen, Sofu Süleyman efendi, meşhur, Halep'in yanında yatar, hep bunlar efendim aynı izinden daha. Bütün alimleri doldurmuşlar. Büyük aptece, abdest, küçük tenekeye yaptırıyorlar. Milletin ortasına tuvalet yok. Ne yaptı bu alimler ya? Ondan sonra 30. Cenab-ı oku buyurulunca kalktı. Tesbi olmadığından 30. Cüde sayıyı şifreli bir tane çiziyor. Bir tane bitti mi, bir tane daha öyle 33 yapacak çizik atınca sayıyı koruyor. Mübarek. Orada bir idamlık biri daha vardı. Geldi dedi ne yapıyorsun Efendi Hazretleri? Sormayana bir şey demiyorum. Sonra böyle böyle yapıyorum. E ben tane hani adam bilmiyorum ne yapacağım? O da uyanık imiş. Dedi ben de senin niyetine duvara 33 çizik atacağım. O da aynı niyetle 33 tane çizdi. Sabaha bütün komşudan ikisi beraattı. Tabi onların ecelleri gelenlere Allah şehitlik vermiş. Eceli gelmeyenlere de hizmet nasip etmiş. Onun için onlar çıktı. Dört kere böyle idamdan çıktı. Ya. Alimlere neler ettiler? Neler ettiler? Yazardı. Bütün kitaplarının kenarını dantel gibi yazardı böyle. Kur'an'ın kenarı, Bütün kitabın notlar, notlar, notlar. Dört mezhep mirtisi, dört padişah, huzur hocası. Evliyanın kutbu. Kendiler denetliyorlar. Kitapları açmışlar böyle. Bir de baktı ki kitabın kenarı nasıl biliyor musun? Kaneviçe gibi. Önde not, not, not. Hoca dedi. Ne var? Bunları sen mi yaptın diyor. Bütün kitapların kenarı not tol. Evel baba dedi ki acizane. Hiç işin yok muydu dedi ya. Bak bak bak bak. Yani tefsirle uğraşmak, hadisle uğraşmak, fıkıhla uğraşmak, Allah'ın dinini okumak, okutmak, kenarla not almak ne kadar Angarya ne kadar füculi. Sen deli miydin diyor ya buna uğraşılır mı? Neyle uğraşacağım? Bilgisayarın karşısına geçeceğim, internetten uğraşacağım he? Oyun oynayacağım, film seyredeceğim. Neyle uğraşacağım? Niye geldim bu dünyaya ben? Allah'ın dinine hizmet etmedikten sonra, okumadıktan sonra, okutmadıktan sonra? Öyle. Feya <gülüyor> ليتَ الْعُلَمَا fi دَلِكَ zaman تَحَامَقُبُ Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman gelirse, alimler haşa köpekler gibi öldürülürse keşke alimler o zaman işi ahmaklığa verseler. Ahmaklığa verseler ne demek? Yani öldürülecek duruma geldiğin zaman, acı verici işkencelere kaldığın zaman ne yapabiliyorsun? Kulursatla amel edebiliyorsun. Kendini kurtarmak için bazı onların istedikleri cevapları Verebilirsin ama kalbin reddederek. Böyle de yapabilirler, böyle yapsalar, kurtulsalar. İşte her alimin de mizacı bir değil. Kimin el amel eder? Azimetle. Kimisi? Ruhsatla. Bu işin başı nereden çıktı? Sümeyye Validemiz, Yasir Vadayallah'ın eşi, İslam'ın iki şehidi. Ebu Cehil'lerin şirk teklifine ne yaptılar? Reddettiler. Onlar da ne Develere bağlatarak bacaklarını ayırdılar ortadan. Gözleri önde anasını babasını şehit gören Hazreti Ammar. Değil mi? Ona dediler sen ne düşünüyorsun? Sizin dediğiniz gibi düşünüyorum dedi. Ne De bakalım dedi. Sonra ağlıyor ağlıyor Resulullah'ın yanına gittiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve dediler ki Ammar dinden döndü, irtidat etti. Resulullah buyurdu ki Ammar'ın din kanına, etine kadar işlediği o dinden dönmez. Ama gel ağlayarak dedi, başıma bunlar gel. Dedi, Anam babana cennet mübarek olsun, onlar azimetle amel ettiler. Sen sen ruhsatla amel ettin, bir daha yakalanırsan aynısını yap dedi. Bir daha yakalanırsan aynısını yap. Ne demek? Canını Kurda ama anası babası yanlış mı yaptı haşa onlar azimetle amel ama ruhsatla amel müsaade var mı var azimetle amelleri sevdiği gibi Allah ruhsatlarla amel etmeyi de Allah sever yerine göre amel etmekte fayda var Efendi babaya mahkemede soruyor hakim şimdi kulaklarda duymuyor mübarek Diyor ki. Siz orada Bursa'da hatmi şerif yapıyorlar. Tasavvuf, tarikat hatmi şerife. Müftü şikayet ediyor, O zamandan beri bunlar muhbir. Müftü diyor ki, burada bir şeyh gelmiş. Hatmi şerif yapıyorlar. Allah. merdivenleriyle çıkıyorlar. Sanki terörist yakalamışlar. Efendi babayı, Hacı annemiz, hani bir annemiz hepsini alıyorlar. Kaç ay? Şimdi hakim de kurtarmak istiyor. Diyor ki sen orada la ilaillallah la, demiyordun, değil mi? <gülüyor> yani öğretiyor ona, demiyordun. Dercen derat vereceğim ya. Yani. Evet baba da duymuyor ya. İşine geldi mi duyar? Kerameti var. Kerametiyle duyar ama normalde tıp ben duymuyor. Tıp ben duymuyor. Hakikatten duymuyor. Neyle anlaşıyorlar? Yazıyla. Ama oğlu Hafız Bahattin abi diyor yanlış okusam yanlışı düzeltiyor. Bazı kere aşırı okunuyor adlı şerifte, hiçbir şey sormuyor. Bazı kere nereden okunuyor? Bazı kere ne yapıyor? Hemen açıyor elini koyuyor. Normalde bizim efendi hazilleri görmüyor. Kütten görmüyor. Bazı yere, görüyor. Adam üstüne kocaman cübbe giymiş. Diyor içine niye pantolon giyiyorsun diyor. Ya hoca ben de görmüyorsun diyor. Cübbelin içini nasıl görüyorsun diyor. E, görüyor. Bazı kere kapıdaki adama, ben buradan şimdi şey, kapıdaki adamı ben gözüm görmüyor bazı kere. Kapıdaki adama şarj diyor hadi Salih ben Hazretleri var. Bir devlet Allah'tan küçük köyde mübarek zaten. O geliyor, bu kitaba bakıyor kürsüde, o zaman ders hazırlıyor nişancada hazırlıyor böyle yapıyor, Hadis Ali Efendi'yi ileri alır. ha bu başka ile görüyor efendim o kerametiyle duyuyor normalde duymuyor, diyor ki hakim bey ne diyor diyor yazıyorlar sen la ilahe Allah demiyordun değil mi diyor diyor, demez olur muydun diyor ya <gülüyor> duyuyordum diyor, öyle ne kadar da diyeceğim diyor ya <gülüyor> Allah Allah, ha bu azimetle amel bu iş başka iş ama ahmaklıktan gelseler diye de bir ruhsat müsaadesi var ama şimdi ben nasıl ahmaklıktan geliyorum? Bunlar diyorlar ki bu adam akıllı diyorlar beni bir şey. <gülüyor> beni bir şey soruyor. İşte işte doğruyu söylemek zorundayım. Söyleme. <gülüyor> Ruhsatı da var işim. Ama ruhsata kaçamıyoruz. Neden? Adam diyor ki bu adam akıllı diyor. Şimdi ahmaklıktan gelsem de yutturamam şimdi ben. Çünkü çok konuşuyorum ya böyle akıllı gibi. Kim de inanır benim manyak olduğuma şimdi? Hah. Onun için ben yine doğru konuşuyorum yani. Ben şimdi ahmaklık yapma numarası da benim işim değil. Ama başına sıkıntı gelene müsaade var. Ama benim gibisine yok. E çünkü konuştuğum için adamca bu akıllı konuşuyor, burada sapıttı diyor. Ama <gülüyor> zaman oradaki sapıttığında da Bari biz hep doğruyu konuşalım arkadaşlar, hep doğruyu konuşalım, doğru bildiğimizi konuşalım. Ha. Evet, ama hakikaten tabi İslam'a hakaretin yolunu buldular. İslam'a hakaret edememek için kime hakaret ediyor? Muhammed Mustafa'ya hakaret ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. E çünkü Peygamber'e hakaret ettiğimi kime hakaret etmiş oluyor? Dine. Allah'a, Kur'an'a, Kabe'ye, bütün kutsallara. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim dinimizi bize getiren onsuz biz iman etmiş olamayız. Bizim imanımız ona bağlı. Onu sevmedikçe de, canımızdan çok sevmedikçe de iman etmiş olamayız. Bizim öyle canımızın canına dokunduruyor ki. Şimdi biraz özür dileme başladılar tabii. Nijerya karışınca, kiliseleri ateşe verdi Nijerya'daki Müslümanlar. Kırdı geçirdiler, kaç kişi de ölünce. E tabii, aa ucu bize dokundu. Şimdi özür dilemişler, Arap gazetelerine çarşaf çarşaf özür diliyoruz. Ne var şimdi böyle yapmanız? Ne diyorsun bu? Neyi sorguluyorlar? Dava şu. Biz iki yüz senedir bu Müslümanları uyuşturuyoruz. İki yüz sene. Çünkü bu Osmanlı'nın son zamanı da İttihat Terekkü Jön Türkler vesaire bunların hepsi de nedir? Avrupa? Dan ithal edilen düzme düzenlerdir İslam'ın hükümlerine göre değil Sultan Hamid gibi zatların canı çıktı Sultan Hamid'i kızakta bıraktılar adamcağızı Sultan Hamid tam bir iktidar ile hükmedebilseydi dünya bu hale gelmeyecekti tabi çünkü artık ayırdılar makamları yetkileri bir paşa çıkıyordu değil mi efendim yok Talat Paşa yok Cemal Paşa yok Mithat Paşa yok Enver Paşa e mesela padişahların adı geçmiyor farkındaysanız o başaların adı geçiyor değil mi Padişah varken onlarda niye okunsun e demek ki yönetim onlardaydı onun için son padişahlar çok İslam'ı müdafaa ettiler Allah razı olsun hepsi mübarek insandılar ama e damatlara kadar bilmem nelere kadar masonlar girdi masonlar girdi onun için iktidar ellerinden çıktığından adamcağızlar yine büyük bir gayretle bu kadar İslam'ı müdafaa ettiler Ta bak Kudüs'ün düşüşü 1917 Daha 100 sene Olmamış Hicri takvimde 1333 Yani 94 sene evvel Kudüs bizim elimizdeydi 94 sene evvel Daha bir asır bile Tamamlamamış Kudüs bizimdi Adamcağızlar O kadar müdafaa 400 sene Osmanlı bu Türk milleti, Allah hizmetlerini makbul etsin, bu Türk milleti İslam'a çok hizmet etti. Çok hizmet etti. 400 sene o Mescid-i Aksa'yı gözü gibi korudu bekledi. En son İngilizler bombalamaya başlayınca baktılar ki Mescid-i Aksa yıkılabilir, kubbe yıkılabilir, Kıvamı yıkılabilir, Hazreti Ömer mescidi. O zaman mektup yazdılar, o zamana kadar yardım istiyorlar, yardım gelmiyor. Çarıklarını kendi diktiler, yediler, kendi gayretlerine, kuvvetleriyle orayı müdafaa ettiler. Baktılar ki artık çare yok, İngilizce mektup ettiler, yazdılar ki bombalamayı kesin de camiler, mukaddesat zarar görmesin, bizim de size dirence gücümüz kalmadı. Elveda Kudüs dediler. Daha 100 seneye yakına kadar, daha nasıl? İdiliz her tarafı kandırmış, yavur her tarafa girmiş, diren diren diren. Osmanlı icadımız, Allah şefaatlerinden ailesi. Ne şehit oldular? Yemeninden tut, Kudüsünden tut, dünya her yerinde şeyit oldular mübarekler. Niçin? İslam için, din için. Bunlar hizmet eden insanlar ama her şeyin bir etiği var, her şeyin bir müddeti var, süresi var. Onun için. Ellerinden gelende bir noksanlık yapmış değiller ama 200 sene bir çöküş dönemidir. Bu 200 senede bu cahurlar Müslümanları, mezebleri bozdular, mihabini kurdurdular, onu kurdurdular, bunu kurdurdular, böldüler, parçaladılar. 50, 60, 70 tane parça devlete bölerekten gücü paramparça ettiler. Şimdi neyi deniyorlar? Hani bunlar yoğun bakımda diyorlar bizim için. Bunlar yoğun bakımda, bitkisel hayata girmiş, hayat eseri kalmamış. Ama yine de arada bir test ediyorlar. Nasıl test ediyorlar? Kadavra gibi burandan kesiyor biraz. Niye kesiyor? Sen şöyle yaparsan, ha bu tam ölmemiş, hayat eseri var diye anlıyor. Ne zaman ki böyle kesecek, yaracak parçalayacak sende çıkıyor, o zaman bu ölmüş diyecek. Anladın mı? şimdi peygambere biraz dokunuyor sallallahu aleyhi ve sellem İslam aleminin direnci nasıl maşallah maşallah daha bitkisel hayat durumu yok inşallah Bir canlılık var değil mi anam babam sana veda olsun diyor millet çıktı değil mi Ha, bu milletin peygamberine dokunduğum zaman da bunlar da sana dokunur arkadaş ha, o zaman şimdi ne yaptılar geri adım ne demek bunlar yaşıyormuş dediler. Elhamdülillah yaşıyoruz. İslam, Müslüman hayatı devam edecek inşallah. Kıyamete kadar İslam kalacak inşallah. Ehli Sünnet Mezhebi devam edecek inşallah. Evet. Gayeleri bu. Alimlere hakaret. Alimlere hakaret derken şuna lütfen dikkat çekiyorum. Şimdi hocalar deyince bu hocalar mefhumunda kim hoca? Kim? değil. Şimdi efendim hafız deyince kim hafız deniyor? Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen. Adam hafızlık yapmış. Tabii ki yine hürmetimiz var ama unutmuş. Şimdi sorsam bir ayet okuyamıyor. Tabii o bu şerebini atmış, yapmış? Getirmiş. Allah yeniden nasip etsin inşallah. Ha. Hocam şimdi bizim camiamızda bazı insanlara Hemen kolaycacık hoca lakabı takılıyordur. Bu çok büyük yanlışlar üye çıkıyor. Neden? Her şeyin nesi var? Bir, vasfı var. Şimdi sarık saran, tüpbe giyen hemen hoca oluyor mu? Olmuyor. Mekke'ye giden hacı oluyor mu? Oluyor. Yani hoca olmak için de ne lazım? Hafız da Kur'an ezberlemesi lazım. Hacı olmak için Mekke'ye gidip haç vazifelerini yapmak Ne Allah kabul etki etmedi, ayrı dava, şimdiki Allah'ın kabul ettiğine dair biz belge almıyoruz onu konuşmuyoruz Peki hoca olmak için bir standart var mı? Var mı? Var ama bu standart bugün korunuyor mu? Korunmuyor Bakıyoruz şimdi İsmaila'da bir adama hoca diyorlar Ondan sonra bir de bakıyoruz bu adamın hiç hocalıkla alakası yok Medresede okumamış Sarf bilmez, nahil bilmez, mani bilmez, beyan bilmez, bedi' bilmez, tefsir bilmez, hadis bilmez, lügat bilmez, fıkıh bilmez, akayet bilmez, tasavvuf bilmez, bilmez oğlu bilmez. Sabaha kadar bilmediklerini sayarım ben. Peki bu adam nasıl oluyor? Yani şimdi o zaman o adama da hoca dediğiniz zaman, yarın da o adam bir yaptığı zaman, kime laf geliyor? İslam'a laf geliyor, felan hoca böyleymiş. Peki bu adam hoca mı bir defa? Bir defa hoca değil. O zaman da onun yaptığı beni ilgilendirmiyor demek lazım. Ama bu hoca lafını bedava Ön yüze gelene hoca diye takıyorsunuz. Yakıştırıyorsunuz. Bunda mesulsünüz. Hepiniz günahkar olursunuz. Önüne gelene hoca denmez. Hafız olmayana hafız demek yalan konuşmaktır. Hoca olmayana hoca demek yalancılıktır. Peki diyor hocanın standardını söyleyeyim mi size? He? Tamam. Sen şimdi bana bir fetva sorarsın. Ben de bilemem. Gittim mi hocalım? Gitmez. İmam Malik neydi? Neceb'de müçtehitti. 40 tane soru sordular. 38'ine la edri bilmiyorum dedi. 38'ine Şimdi burada koca imam Malik gelseydi, şimdi 40 soru sorsaydınız, 38 ne de bilmiyorum deseydi, şu cemaatın hepsi kapıdan çıkarken ne müstehiibe derdiniz? Demez miydiniz? Çünkü sizin standartınız o seviyede. Şimdi adam diyor ki, bana ne sorarsanız sorun. Böyle bir hocalık var mı ya? Meşhur birisi, ismini söylemeyeyim. Çok meşhur, millet onu evliya zannetiyor. <gülüyor> Buraya o da kurmuş, kapıya da yazmış. Burada soru sorulmaz, herkesin sorusuna cevap verilir. Kapıya yazmış bunu, tabelaya bak. Baytar nasıl tabela takıyor mesela, Baytar gibi. O da büyük alim yani, son devrin büyük alimleri, yani. bütün evliya zannetiyorsunuz. Kapıya yazmış ki, burada kimseye soru sorulmaz, ne sorursan cevabı var. Allah! Efendi baba bunu duymuş Ali Aydan efendi. <Gülüyor> Böyle hoca var mı demiş ya. <Gülüyor> İçkili bir hatıf efendi arkadaşıydı onun. Almış onu hadi gidelim şuna bir soru soralım diye. <Gülüyor> Gitmişler kapıyı açmışlar buyurun gelin gelmişler. Bir soru sormuşlar bunda cevap yok. <Gülüyor> Efendim baba sinirliydi biraz. Ne taktın demiş o kapıya o yazıyı çıkın içi. İl aşağıya demiş. Alader efendi bu. Takmaz gibi şey ya. Padişahın yakasına yakışır. O zamanki büyük bir alimden bahsediyoruz. İsmini söylese kafanız uçar. E şimdi yani burada soru sorulmaz her şeye cevap verilir. Var mı böyle bir hocalık? Bana ne sorarsanız sorun. Var mı böyle bir yiğitlik? Öyle bir şey yok ya. Muddin Arabi olsan bir balık tuttu Ne yaptı Yunus balığı? Yarışırken, gemiyle Muttin Arabi'de ona bakıyor. E gidi balığa dedi, bana hava mı atıyorsun dedi, okyanusta böyle yüzebiliyorsun dedi be. Benim içimde bir okyanus var dedi, senin okyanusun onda damla kalır. Balıkla da dedi ki, sen ne konuşuyorsun be? Ne oldu, bir fetva sorayım o zaman dedi. Buyur dedi. E, boşanan dedi üç ay iddet bekliyor, kocası ölen dedi dört ay on gün bekliyor, kocası doğuza dönene kadar bekleyecek dedi. Müptün <gülüyor> arabiyi dedi böyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Var tabii ki. Yani o anda cevabı hazır. E, değil. E, ne olacaksın şimdi? Balık seni tutturdu. Yani ben her şeyi biliyorum diye bir kocalık. yok. Bana sorun. Ha bilemezsem ben bırakıyorum bu hocalığı deyip de sarı çıkartmaktan bırakılmıyor ki. Hocalığın standartı şudur. Müştehit ne demek biliyor musun? Müştehit ne demek biliyor musun? Müştehit şu demek. Ayetten, hadisten bir mesele hakkındaki fetvayı çıkarma yeteneğine, ilmine, kabiliyetine, vasfına sahip. Anladınız mı şimdi? İmam-ı Azam neydi? Müştehit. Ne demekmiş değil? Kimsenin bilmediği bir fetval şu ayete şu hadise dayanarak şu helaldir veya şu haramdır yetkisine sahip o. Ama tabi dayanağı neresidir? Kitap, sünnet, icma, kıyas tabi. Dört tane edinle-i şeriye. Şeratın delili kaç? Dört. İlla Kur'an değil. Bak illa da Kur'an diye takılanlar kafayı yerler. İlla da Kur'an diye takılmayacaksın. Kur'an'ın peşinde ne geliyor? Sünnet. Sünnet. Ütücü'l Kur'an ve minel Bana Kur'an verildi, iki katı da sünnet verildi. Hadis Kur'an'dan çok daha fazla. de Kur'an kadar değil. Kur'an'ın manasının izahı nerede? Hadiste. Hadis şerifler olmasa Kur'an'ı kimse anlama yetkisine sahip değil. Ebu Bekir Sıddık olsa, Hz. Ömer olsa, Resulullah'ın hadisiyle tefsir yapabilir, kafadan yapamaz. Onun için hadisi devre dışı paradanlar sapıktırlar. Şimdi adam İhsan selamlar yinece yine tartışılıyor bu hafta. E inmeyecek diyor. İlahiyat profesörlerinden çıkmış. Allah, Allah Allah. Ya diyor Buhari'de hadis var diyor. Ya kardeşim diyor Buhari iftira etme diyor. Ulan Buhari'ye kim iftira ediyor? Seyyidül Fıkih Ebû Mün'ar'a Hakkendo Mucsub'a Meryem'in oğlun inecek diyor. Fezra sanip, Ebdenasir hacı karacak, domuzu geberticek. Bütün insanları İslam'da birleştirecek. Bu da bu sefer diyor ki bunu diyor misyonerler çıkarttı bu hadisleri diyor. Ulan 1400 sene evvel misyoner ne ya? Bukhari'nin misyonerlerle ne alakası var ya? O da diyor misyonerler çıkarttı bu hadisi anladık da bu hadis 1000 sene evvel yazılanda da var. 1200 sene evvel yazılanda da var yani Bukhari 1200 senelik kitap yani. El yazmasında var bunu, sonradan baskıya mı kalktı bunu misyonerler ya? Ne alakası var? Bu içinde var, Müsliminde var, hepsinde var. Hadinler arası diyalog. Karşıyız. Tabii ki öyle şey olur mu? Kimisi sapıtmış? O sapıtanlar da diyor ki şimdi, nasıl insan İsa Aleyhisselam ya diyor, E ee, o zaman şimdiden onlarla birleşelim Müslüman Hristiyan olalım diyor. Allah Allah, böyle diyalog olur mu ya? Ey Hristiyanlar diyor Nasıl olsa İsa sen bilince siz de Müslüman olacaksınız Biz de ne yapalım Sen biraz yanaş ben biraz yanaşayım Ortada bir din çıkaralım uydurup bir şey olsun diyor ya Böyle bir diyaloga biz Karşıyız Papazlarla hahamlarla Oturalım da çözüm üretelim Niye çözüm üreteceğiz ya İslam hak meydandadır Gelsin nasıl? Onun dini batıl Yanlıştadır İsa aleyhisselam onlardan uzak e şimdi bunlar İsa inecek derken sapıtı gitti Nereye? Madem öyle Hristiyanlarla teyrek yapalım. Nasıl İsa Aleyhisselam gelmek üzere diyor. Bak şimdi. E İsa Aleyhisselam gelmek üzere de bizim dinimiz üzere geliyoruz. Onlarınki üzere değil ki. Onlar batılda. Peki bu taraf ne yapıyor? Bu taraf da diyor ki biz dinler arası karşıyız. Kabul biz de karşıyız. Ama diyorum İsa Aleyhisselam inecek müharide hadis var. Yok inmeyecek diyor. Ya nasıl inmeyecek? Bu kadar hadis boşuna mı söylüyor? peygamber ne bilir diyor ya Allah Allah. profesör ilahiyatta kaç tane profesör ne bilir peygamber diyor Kur'an'da olması lazım Kur'an'da yoksa yok diyor ya Kur'an'da yoksa yok Kur'an'da yoksa yok diye bir şey var mı ve matakubu rasuluz diyor peygamberimin verdiğini alın diyor Kur'an <gülüyor> konuştuğu vahidir diyor Kur'an sen nasıl dersin ki Kur'an'da yoksa yok işte bunlar da ilahiyat Allah'a ne kadar ham edelim Allah bize ehli sünnet yaptı Yoğurdum ekşi diyen yok, herkese el-i sünnetim diyor ama bak o nasıl yamuldu gitti Hristiyanların tarafına, bak bu nasıl yamuldu hadisleri inkar ediyor. Hadi biz, biz ne yapıyoruz? Efendim, tabii ki kafirlerle diyaloğu reddediyoruz ama ayete, hadise, icma, kıyasa iman ediyoruz. Şimdi kitap, sünnet, icma, kıyas, dört tane delilimiz var. Bu dört tane delilden ben bir fetva çıkarabilir miyim? Çıkaramam. Kim çıkarabilir? İmam Azam çıkarabilir, İmam Ebû Yusuf çıkarabilir, İmam Şebbih çıkarabilir, İmam Şafii çıkarabilir, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik. Ben çıkaramam. O zaman müstekit olmanın ölçüsü çok farklı, çok uzun. Şimdi atamayız. Peki hoca olmanın standardı ne? Onu konuşuyoruz. Hoca olmanın standartı da bu müstekitlerin çıkarttığı fetvaları <gülüyor> Kendi çıkartmayacak. Çıkarttığı vetvayı araştırıp, bulup, okuyup, anlayıp, sana bilecek, Tefsirden anlayabilecek. Hadisten mana verebilecek. Fıkıhtan haberdar olacak. Hepsi kafasında olması şart değil. Seninle benim farkım ne şimdi? Ha, sen de açarsın bir meal Türkçe, i̇bn Kesir'in tefsirini, oradan tefsirin hadisleri okursun Türkçe. Öyle mi? Benim farkım ne? Ben de açarım İbni Kesir'i, Arapçasından manayı veririm. Farkımız var mı? Var, nasıl var? Belki o İbni Kesir'i tercüme eden adam yanlış tercüme etti, karıştırdı. Sen orada o naneyi yutarsın işte. Ben ne yapmam? Yutmam. Ne derim? ''Arapçası bu değil, mana bu değil, bu tercümeyi yapan yanlış yapmıştır.'' derim. Var mı farkımız şimdi? Var. Ha, yoksa herkes Türkçe kitapları açar, hocaya lüzum yok der. Var mı hocaya lüzum? Var. Var. var. Hocasız din olmaz. Uleva Ahmeti kendi ben İsrail. Ümmetimle alimler İsrail'in Allah'ın peygamberleri gibidir ama eğer Kur'an'ı açtığın zaman bir adam Arapçadan mana veremiyorsa bir hadisi şeridi açtığında bak ezberleme şartı getirmiyorum ama ben diyorum ki o zaman açıyoruz burayı gel anla burayı eğer şu açtığım kitapta bak elimde kitap var inşaam şu kitabı açıp da burada mana veremiyorsa bu adama hoca denir mi? denmez ama adam Türkçelerden yutmuş Belki benden fazla biliyor bir konuyu. Ama vasıf ne? Ayetten, hadisten, fıkıhtan, akaitten, tasavvuf'tan ilk kaynaklarına inerek manayı verebilecek ezberlemiş olmayabilir. Ama bu manayı burada veremeyene sen hoca dediğin zaman yanlış oluyor. O zaman iki ayet bilene hoca dersin. İki ezber yabana hafız dersin Bu literatürler Standartlar karışır Karışınca da ümmet karışır Kim kime fetva soracağını ayırt edemez Herkes helal der Haram der, dinelden elden gider Onun için ha, Hocadır, hocadır ama Ayetten, hadisten mana da verir Arapçası da var çok güzel Ama ehli sünnetten çıkmıştır Var mı böyle? Var ilahiyatta böyle hocalar var Güzel alimdir, her türlü manayı verir, açtığımı senden benden iyi yukatı bilir ama sapıtmıştır. Nasıl sapıtmıştır? Bak sapıtmışların ölçüsü var. Adam diyor ki imam Azam kimmiş? Adam diyor ki beni fıkıh bağlamaz. Adam diyor ki ben hadisini ister alırım istemediğimi alma. Ha bu adam istediği kadar hoca olsa bu adama uydur mu? Uydurmaz. Çünkü bizi ki Kur'an'la bağlar, hadisle bağlar, fıkıhla bağlar, de bağlar, tasavvufla bağlar bizi. Biz kafamızdan hüküm çıkarma yetkisine sahip değiliz. Onun için alimler hakikaten peygamberlerin varisleri. İnnel Onlara tazım, taazim, Resulullah'a taazim. Onlara hakaret, Resulullah'a hakaret. Aynen. Mücalese alime oturan benimle oturmuştur. Müsafa alimata ki enne müsafaani. Müsafaadan benimle müsafaat işledim. Ha bunlar hepsi sahihdir. İnader el alimül alemil Alimi yüzüne bakmak ibadettir. Bunlar hepsi sahih hadis-i şeriflerdir. Tahnicelerinde bulabilirsiniz. Nemae ahşallahu min ibadini el-ulema. İmam-ı Azam kıraat efendimiz dede mana verir. Allah kulları içinden ancak kimlere saygı duyar? Alimlere saygı duyar alimlerden başkasına Allah tazim etmiyor vellezine uddül ilme daracat ama alim olarken vasfını söyledim mi size birincisi işte tersir hadis fıkıh, haka tasavvufa mana verebilecek anlayacak İkincisi de ehli sünnet ve cemaat mezhebinin görüşleriyle bağlanacak ben bağsızım hürüm istediğim görüşü alırım demeyecek işte o zaman o alimi buldun kıymetini bileceksin Tazım edeceksin, ona tazım ile ne sayacaksın? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tazım sayacaksın. İşte İsmet Baba ne buyuruyor? Hafızlara, alimlere, hocalara ziyade tazım ile bunun icat. Son derece hürmet et, kurtulasın. Ama adam ne yapıyor? Adam katlediyor, öldürüyor. Hiç Allah'tan korkmuyor çünkü peygamber öldürüyor. اِنَّ اللَّذ۪ينَ اَكْفَرُونَ Allah'ın ayetlerini inkar ederler. وَبْتُنُونَ النَّذ۪ينَ بِغَيْرِ حَقٍ Kendileri de bile bile haksız olduklarını peygamberleri öldürürler. وَبْتُنُونَ النَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْبِ مِنَ النَّاسِ Bir de insanlar içerisinde doğruyu, adaleti emreden, iyiliği emredip, kötülükten ney eden, vaazı nasihat eden hocaları öldürürler. فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابِنَ ال۪يمِ Onlara can yakıcı azabı müjdele. ولا dünyada dünyada ne kadar sevabı varsa ne kadar hayır yapsa o adam diyor peygamber öldürdü veya bir hocayı öldürdü vaz eden bir alimi vaz ettiği için rahatsız oldu Allah'ın dinini anlattığı için rahatsız oldu işte onlar dünyadaki bütün sevapları boşa gitmiştir ahirette de zerre sevapları yoktur dünyayı iyilikle doldursa cennet yüzü göremez diyor ve malumun hiçbir yardımcıları da yoktur hocen efendi babamız KADD-SALLAH'E evladım derdi Efendim Hazretleri'ne allah Teala'nın affedemeyeceği günahı sormuyorum. Çünkü affedemeyeceği günah yok. İsterse hepsini affedebilir. Affetmeyeceği günahı soruyorum. Yani affetmeme kararı aldığı. İşte herkes susunca kendisi bu ayeti okudu. Peygamber öldürmek bir de vazuna saat yapan alimleri öldürmek. Bu ikisinin diyor dünyada da ahirette de Ameli boşa gitmiştir. Bunlar bitti bunlar. Ulan ne dünyada iyiliğin karşılığı var ne karşılığı var. Ne amel ederse etsin ondan sonra bitmiştir o. Allah. Onun için Allah bizi alimlere düşman olmaktan muhafaza etsin. Alimlere hakaret etmekten. Amin. Onların tarafını tutmaktan muhafaza etsin. Allah bizi alimlere sevgili kılsın. Onları sevenlerden. Amin. Din bu üzerine kurulmuş. Bir zamanın. Amin. Alimlerin başına öyle bir zaman gelecek. Ah alimler! Ne çekiyorlar, ne çile çekiyorlar, ne büyük çile çekiyorlar. Birisi cenneti gördü, bir köşk gördü, evriyaullah Allah'tan Dedi ya Rabbi bu köşk kimindir? Dediler İmam Ebu Yusuf'un. O zat soru bu neyle bunu kazandı? Millete vaaz etmek, onların eziyetlerine sabretmek. Çünkü bu millete vaaz etmek kolay değil. Ondan sonra da çok iftira gelir, fitne gelir, usibet gelir tehdit gelir, maddi manevi sıkıntı gelir, işte vazgeçmek, etmek, sonra da eziyetlere tahammül etmek. Onun için bu Yusuf kazandı diyor. Alimlerin başına bir zaman gelecek. El-mevtu ahabbüyle <gülüyor> haddiyim minezzehebil ahmeri ölmek onlardan birine kırmızı altından daha sevgili gelecek. Öyle zorlanacaklar, öyle sıkılacaklar, öyle bunalacaklar, Ölümü o kadar isteyecekler. Sizin biriniz kırmızı altın için kafa kırıyorsunuz, birbirinizin kafasını kırıyorsunuz, atlıyorsunuz ya. Ha, sizin biriniz diyor. Nasıl kırmızı altını sever? Onlar da ölüm isteyecekler. Allah bizi ölümü isteyecek zamana bırakmasın arkadaşlar. Ölüm illa da istenecekse tabi. Evet. Allah'ıma heniman hayatı ya Rabb hayat benim için hayırlı oldukça yaşat beni, cefamı da ölüm benim için hayırlı olduğumu mu öldür beni. Bu dua güzel. Allah'ın hayat ziyade telli hayr. Ya Rabbi yaşamamızı bizim her hayrımıza artış vesilesi eyle. Ya Rabbi ölümümüzü her şerden kurtulma vesilesi eyle. Allah vahyine hayaten tayyib'e bizi güzel yaşat, temiz yaşat, imanla yaşat, Kur'an'la yaşat, ilimle yaşat, amelle yaşat, ihlasla yaşat. Sıhhatle afiyetle yaşat. Kimseye muhtaç etmeden, elden ayaktan düşürmeden Allah'ım böyle dua etmek lazım ama zaman kötüye gidiyor zaman kötüleştikçe de alimler çok rahatsız olacağını Muhammed Mustafa haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem çok taciz edileceklerini rahatsız edilecekleri ve altından daha değerli ölümü bilecekleri zamanlar geleceğini beyan ediyor İnşallah sizin gibi Müslüman cemaatler verken alimler bu hale düşmez inşallah Allah sizi dinine sahip peygamberine sahip alimine sahip Efendim, mukaddesatına bağlı insanlardan ayırmasın inşallah çoluk çocuğunuzdan da öyle nesiller yaratsın Allahuteala onun için milletin gözünden hocaları düşürmek için efendim hocalar şöyle yerler hocalar böyle içerler hocalar şöyle yaparlar hocalar böyle yaparlar senelerdir bu masonlar bu yahudiler hocaları tenkit üzerine ne fıkralar he? fıkraları görüyor musun? tarlaya diyor hocayla öküz girmiş aman öküzü bırak da hocaya bak Görüyor musun? sofrada oturmuşlar, hoca efendileri de davet etmişler, ona hoca ne yiyecek zavallı, hocanın kaç midesi var, Sen de bir miden var, hocanda bir midesi var. Oturmuşlar, herifin biri de anlatıyor. Yani hoca çok yer demek istiyor, herkes tabağına mukayyet olsun hesabına. Hocayla dedi, öküz dedi, tarlaya girdi, o dedi ki diyor, aman bak öküzü bırak da hocaya bak. Dedi diyor, hocanın dağarına girince ne yaptı? Hadi bana müsaade kalktı sofradan, Size öküze dikkat edin dedi. Yani o hikayeyi anlatan da öküz olmuş oldu tabii. Hoca kalkınca, yani bana dikkat lüzum yok ben çıkıyorum dedi, öküze dikkat edin şimdi. Ha, hoca da maşallah, hocaların işi he? Kocaman kaşıklar yapmışlar ki, adam ağzına uzatamıyor biliyor musun? Kaşıksız sus da yenecek bir şey diyor, her şeyin suunu salyalım hoca rezillik çekiyor. Hocalar da uyanık anladı. ağzına vermiş o ağzına mesela. <gülüyor> şey değil ben, bu hocaları birbirine sokacağım zannedersin ama hocaları birbirine sokamazsın. Hocaları birbirine düşürelim bir aradan sıvışalım İslam'ı böyle baltalayalım. Yapamazsın. Allah'ın izniyle din onları bağlar, İslam onları bağlar, mürşid-i kamiller onları bağlar. Allah'ın dini, ilmi, zeval, zeval, zarar görmez inşallah. Evet, birkaç tilki bu zinciri koparavar. Ocağı Mevlana'yı buyur. Kadessallahu sirruh. Size selamı var torunu Şeyh Yağa ya Efendi. Demin telefonla görüştük Mevlana'nın yanında mezarında selam söyledi size. Dua istedik ondan. Ya Mahsenennak Şibendine Siratun. Yemşuna bi'r-racm makfin el-haram. Bu nakşiler ne güzel gidişattadırlar. Ne manevi yoldadırlar kafileyi gizli gizli hareme ulaştırırlar. Gizli gizli Nakşi tarikatı gizli. Bağırmıyor, çağırmıyor kimse de uyanmıyor. Onun için Rusya, ne dedi 70 sene gavurluyu yürüttük. Bir tane Müslüman kalmaması üzere karar verdik ama bu Nakşi tarikatıyla baş edemedik dedi. Şimdi yine her taraf Nakşi tarikatının bereketiyle Türkiye Cumhuriyetler hafızlar donmaya başladı. <gülüyor> Nakşi tarikatı gizli gizli götürür kabileyi hareme yani Allah'a ulaştıran hırsıza soydurmadan eşkiyaya çaldırmadan. levhabun kasirun ta'nen kelim bir tane kısa görüşlü anlay anlayışı kıt adam kalkar o evliyaullah'a tenkit etse Allah ben onların alanlarını en kötü sözlerden tertemiz ederim diyor ma'murappan hiç onların sahatına bir kötülük dokundurmam diyor. Bak mesela evliya ansiklopedileri çıkıyorsun. değil mi? Hindistan evliyaları, şuraya evliyaları, İstanbul evliyaları... Doğru mu bunlar? Doğru! Güzel de bir hizmet, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Evliyaullah hakkında ansiklopediler, alimler ansiklopedisi, evliyalar ansiklopedisi... Mutlaka bunları okuyun, onlarda ilimlerin hepsi kaynaklıdır. Hep Arapçalarda biz bakıyoruz aynı kaynaklar tutuyor. Bir tane hoca da ne yapmış? İnternet sitesine şimdi bir arkadaş anlatıyor, beyanlarımı söylüyor. Alimlere küfür ansiklopedisi diyor bu. Çünkü neden? Evliyaya inanmıyor, tasavvufa inanmıyor, Allah dosttan reddediyor. Bu adamın da binlerce cemaati var. Ne diyorlar şimdi bütün tefsir dersinde? Tefsir dersi. Adam şimdi tefsir dersi yapıyor. Adamın yazdığı lafa var. Evliyalara, alimlere küfür ansiklopedisi diyor. Ne demek istiyor? O kadar büyük alimlerin menkıbelerini inkar ediyor, kerametlerini inkar ediyor, bütün Allah dostlarını reddediyorum diyor. Bu adamda bereket olur mu? Bunun tefsirinde hayır olur mu? Bunun sohbetinde ilim olur mu? Ha, onun için biz size diyoruz ki, bu hiç karpuz kavun bile seçiyorsunuz, hıyarı bile seçiyorsunuz, hocayı niye seçmiyorsunuz? Herkesin lafı dinlenir mi? Kardeşim seni saptırır, seni helak eder, seni yanlış vetva verir. Devamlı bunu söylüyoruz siz uyanık insanlarsınız 88.4 herkese ilan edin şimdi bu şekilde Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri dinini koruyacak sizlere sahip çıkacaksınız İnşallah, -u Rahman efendim fakat tabi ki iki atanlar olacak iftira atanlar olacak ama Allah dostlarının alanına bunlar asla dokunmayacak hocam biliyor. Allah'ın Rabbani Kutlu Sırul Hazretleri, "Hel yoktur dünya, Bütün dünyanın aslanlarının bağlandığı bir zinciri. Bütün dünyanın aslanları o zincire bağlamış yani o manevi yola intisap etmiş. Sen ta bu Radıyallahu anh selman Farisi'den gelen Beyaz Adı Vestami'ler Hasan hasen Karkaniler Yusuf-i Hemedani'ler ebul Ali he? i, Şah -i, -i, -i Nattarlar, he Abdülfalik Uzduhaniler Şah-ı Nakşibentler Ubeyblahrarlar alaat he İmam-ı Rabbani'ler i̇mam Masumlar İsmet Karibullah Ali Haydar Efendiler Bu kadar evliyan ulemanın Bağlandığı bir zinciri Bir kurnaz tilki kesemez diyor koparamazlar bu zinciri Allah'a izniyle bu zincir devam eder bu zincir devam eder ta Hazreti Mehdi'ye kadar iktisal eder ulaşır Hazreti Mehdi'de bu yolun yolcularından bir günümüz olarak bütün evliyanın başbuğu olarak zuhur eder inşallah evet. onun için siz bu itikad üzere bu güven üzere bu amel üzere bu kapıya devam edin Allah dostlarının kapısından ayrılmayalım Allah bizi dostlarına bağışlasın amin مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا